Vyağır l-kum zünub-kum, vman yutğ-Allah ve faza بعد, fâinna aslâq al-hadîs kitab-ı Allah, vkhayra al-hadi hadiyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve s-salâm, vşerr al-umur muhdefat-uha, vküllä muhdefaten Evet. Belki de yeni gelen arkadaşlar. Bu okuduğumuz, giriş yaptığımız, sohbetimize, dersimize giriş yaptığımız duaları, ayetleri ilk defa duymakta. Aslında biz e, bu girişi yapmış olduğumuz her dersin başında tekrarlamaya çalışıyoruz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla konuşurken, Ashabıyla sohbet ederken ashabına dini tebliğ ederken bu girişi yapmış, bu hutbeyi okumuş. Ondan sonra söylemek istediklerini, tebliğ etmek istediklerini aktarmış. Peki bu girişte bu hutbeyi hacede neler söyleniyor? Elbette manaları olan insanları saadet insanların saadeti olan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 2 önemli hususa değiniyor. Bu iki husus bu hutbede hazede öne çıkıyor. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın okumuş olduğu üç ayeti i kerimede de takvaya işaret var. Ya eyühennasu taku rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhida. Sizleri tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkun. Takvalı olun, sakının. Yine ya eyühellezîne âmenut takullâhe ve kûlû kavlen Ey iman edenler, takvalı olun.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 eş hanımına bile ne yapabiliyor? Yalan söyleyebiliyor. Ama Allah Teala'nın kelamı, Allah Teala'nın sözü öyle bir kelam ki, astak. Ne demek astak? En doğrusu. Onda ne olmaz? Yalan olmaz. Ve insanları mutlu edecek şeyler vardır. Ve hayral hediye Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam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 Eksik kalan noktaları tamamlamışçasına ne yapıyorlar? Dinlerini hevalarına, arzularına, tutkularına, duygularına göre yaşamaya çalışıyorlar. Bir o taraftan çekiyorlar, bir bu taraftan çekiyorlar. Yeter ki neye uysun? Yaşadıkları o dine, o modele uysun. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu hutbe-i Hace, bizim de burada okuduğumuz Hutbe-i Hace'nin içerdiği manalardan birkaçı bunlar. Defaatle tekrarladığımız ve arkadaşlarımızdan birçoğunun da artık kulak aşinarsı olarak ezberlediği sözlerin manaları bunlar. Konumuza dönersek bildiğiniz üzere İmam-ı Nebevi Rahimahullah'ın riyad Salihin adlı hadis derlemesi <gülüyor>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 ne yapmış? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabaları olmasına, olmalarına rağmen iman etmeye engel olmuşlar. Tabi bu sebeple onlar artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden sayılmıyor. Çünkü iman etmediler. böyle ki amcası olsa. böyle ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi babası olsa bile. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi babası da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerde biliyoruz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 bir özellik. İmani bir haslet. Diyor ki allah Teala Ahzab suresinde اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ allah Teala Ey Ehli Beyt! Sizde sizin hakkınızdaki kusurları, ayıpları ne yapmak istiyor? Temizlemek istiyor. وَيُتَحِّرَكُمْ <gülüyor> تَطْحِيرَ Sizi aklayıp paklamak istiyor. Tabi bu ayetin başındaki ayetlerde bu ayet 30. ayet, 33. ayet, 32. ayette diyor ki Allah Teala peygamberin hanımlarına sesleniyor. Ya nisa en nebi. Ey peygamberin hanımları. Lestun ke ahadin minen nisa. Sizler diğer kadınlar gibi değilsiniz. Sizin özelliğiniz var. Bir peygambere eş olmuşsunuz iki. Sizler müminlerin anasısınız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 Bu ve peygamberin hanımı onların anneleridir. Saygı duyacaklar. Sanki annenmiş gibi aynı hükümlere sahip. Evlenemez. Kötü söz konuşamaz. İşte Allah tabrari diyor ki sizler diğer kadınlar gibi değilsiniz. İn tahta'na bil fi marad. Şayet Allah'tan sakınıyorsanız, taqwalıysanız. Konuşurken evirip, çevirerek, kıvırtarak, sözü yumuşaltarak, yumuşatarak konuşmayın diyor allah Teala Peygamber hanımına. Olur da kalbinde hastalık olan ne haber? Size meyleder, size yönelir. Ve kull ne kavlen ma'rufa ve konuştuğumuz zaman ma'ruf. Güzel söz söyleyin. Ve karne fî buyûtikün fî buyûtukinne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 onu yanlış anlayan, onu yanlış uygulayan kişinin suç. İslam diyor ki bak peygamberin hanımlar evde oturur. Asıl olan kadının evde oturması. Yeri orası. Konuştuğun zaman yumuşak edalı konuşma. Vesalullah i̇şte diyor ki kannafi buyurti kunna ve la tabarruj ne tabarruj el cahiliyetu el ula ve aqimnas salah namazlarınızı ikamet edin kılın. Ve atinuz zekah. Kadının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 Kötülükler yaptı diyorlar. Halbuki aslında böyle söyleyerek peygambere dil uzattıklarının farkında değiller. Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> El-Habitâtu Lil-Habitîne vel lil Pis kadınlar pis erkeklere pis erkeklere pis kadınlaradır diyorlar. Yani bir kadında pislik varsa bil ki o erkekteki pisliktendir. Evet.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 Diğer peygamberin hanımlarına da bu şekilde itham etmek diyor küfürdür. Küfürdür. Vacih olan görüş budur diyor. Evet konuyla alakalı İmam Nevevi rahimehullah burada bizlere Yezid ibn Hayyan rivayetini nakletmiş. Diyor ki Yezid ibn Hayyan قال إن تلقت أنا وحسين ابن سبره سبره وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه. Bizler ben Hüseyin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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Ondan anlat bize dinimizi nasıl yaşayacağız? Dinimizi nasıl öğreneceğiz? Şimdi insanlarla konuşuyorsun. Ya diyor benimle diyor memlekette dedem Seyyiddi falan diye biz mübarek soyundan geliyoruz yani. Biz kimin torunuyuz? Var bizim mayamızda da var. Allah'ın dinine ezan okunuyor, namaz kılmıyor <gülüyor> Diyor ki sahabede ya bine ahi ey diyor kardeşimin oğulları. Allah'ı lakat kabeerat sinni ve kadma ahdi ve nesitu kuntu a'i min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe faqbalu ve la fe la diyor ki ey delikanlılar, ey evlatlar. Yaşım diyor ilerledi. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le olduğum günlerin, beraber olduğum günlerin üzerinden uzun bir zaman geçti.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 Mekke ve Medine arasında bir yer var. Nebi Aleyhisselat Vesselam bu bölgede insanlara hutbe irad ediyor, hutbe veriyor. Diyor ki, bu be, Allah hamdetti önce, ve esne aleyhi sonra sena etti Allahu Teala yüvdü ve vaaz ve zekara vaazu bulundu, öğütlerde bulundu. Sonra dedi ki: "ألا أيها الناس." İnsanlara şöyle dedi Hz. Aleyhisselam. Ey insanlar, dikkat edin. Size önemli bir şeyler söyleyeceğim diyor Hz. Aleyhisselam. <gülüyor> ben de diyor bir beşerim. Hz. Aleyhisselam diyor ben bir beşerim. Ne demek beşerim? Ha insanım. Eti, kemiği olan.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 Ve ana tarıkun Sizlere iki tane ağır, iki tane nefis, iki tane değerli şey bırakıyorum. Ölümüma <gülüyor> Kitabullah. İlk bıraktığım şey Allah'ın kitabı. Çünkü kıyamete kadar sizlerin ihtiyaç duyacağınız sıkıntılarını da çözüm olacak Allah'ın kitabı. Fihel huda ven nur.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 Bu ayette ne buyuruyor? Ben şöyle bir bir şey yapmak istiyorum. Burada Allah'ın benden istediği, yapmam gereken tavır ne? Allah'ın kitap bunun için indi. Ya yani indi sebeplerden bir tanesi de bu. Ama falanca hocaya gidelim de dedemizin babamızın ardından şöyle bir hatim okusun da üflesin, göndersin. Mezarlığa gidelim de orada bir Yasin okuyalım. Değil. Kuran'ın indiriliş gayesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı kitabın bıraktığı kitabın gayesi hedefi bu değil. Sizin için bir hidayet ve nur var. bi بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاِسْتَمْسِقُوا بِهَا Allah'ın kitabına alın ve onu tutunun diyor. Ona tutunun. فَهَسْتَ عَلَىٰ كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيهِ diyor Aleyhisselatü Vesselam Allah Allah Teala'nın kitabına Kur'an-ı Kerim hakkında çok teşvik teşvikkar konuştu. Çok teşvik etti. Bakal sonra dedi ki ve beyti. Size kimi bırakıyorum? Ehli beytimi bırakıyorum. Uzekerukumullah fi ehli beyti. Ehli beytim konusunda sizlere ne yapıyorum? Sizlere Allah'ı hatırlatıyorum. Uzekerukumullah fi ehli beyti. "Fekal lehu Hüseyin, "Men ehli beyti ya Zeyd?" Soruyor Hüseyin. Diyor ki, peki onun ehl-i beyti kimdir? Zeyd'e. Zeyd diyor ki, Eleyse nisa'uhu min ehl-i beytihi. Hüseyin soruyor. Hanımları onun ehl-i beytinden midir? Diyor ki, nisa min ehl-i beytihi. Evet, hanımları onun ehl-i beytinden. Velakin ehl-i beytihi min hen hurime sadaqata ba'dahu. Evet. Evet. Diyor ki onun ehl aynı zamanda ondan sonra peygamberden sonra sadakayı zekatı almayan insanlardır. Onlara zeka, zekat sadaka haram. Çünkü bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki bu diyor insanların diyor evsâhun pislidir pisliğidir. Yani zekat sadaka insanlığın kazandığının pisliğidir. Ve inna hâlâ tahillu li âli Muhammed. Muhammed'in ailesine ne olmaz bunlar? Helal olmaz. Çünkü şerefli bir soy. Çünkü şerefli bir aile. قال ومن هم? Kimdir onlar? Diyor ki: "Hum Alu Ali." Alu Ali. Ali'nin ailesi. Alu Akil, Alu Cafer, Cafer'in akili ve Alu Abbas, Peygamber amcası, Abbas'ın ailesi. "Kale kullu haula hurimat sadakata." Onların hepsi sadakadan mahrum olmuş, sadakanın verilmeyeceği, sadakanın haram olduğu kimsedir. Kale kulluha ula ahurime sadaka kale naam. Diyor ki, hepsi ne? Sadaka haram mıdır? O diyor evet. Diğer bir hadis i̇bn Ömer an Ebi Bekir Sıddık mevkufen aleyhi ennehu kal urkubu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fi ehli meyti. Diyor ki Ebu Bakir